Akrabalarımızdan terör örgütü Fetö terör örgütüne e, bağlantısı olanlar var ve bunlar tespit edildi. Devlet devlet tarafından da evet. belirli cezai müayyeler uygulandı ama evet. hala. Bu örgütü savunun savunurcasına bazı kelimeler kullanıyorlar. Acaba biz bu akrabalarımız ile akrabalık evet. bağlarını sürdürme noktasında nasıl bir tavır almalıyız demişler. Evet. Cevaplarsanız çok memnun oluruz. Evet. Çok önemli hayırlı akşamlar dileklerini bulunmuş. Evet. Rabbim öncelikle hepimizi hakkı hakikati görmeyi nasip eylesin. Basiret nasip eylesin. Amin. Şimdi e, akrabalarından tabi bu akrabalar dediği bazen akraba kelimesinin kullanılmayacağı kadar yakın insanlar arasında olabilir. Mesela baba evlat olabilir. Baba ile evlat arasındaki ilişki bir akrabalık ilişkisinden çok daha ötedir. E, ve yine kardeşle kardeş arasında böyle bir durum Tabii. olabilir. Hatta karı koca arasında böyle bir durum olabilir. Yani e, böyle bir durum söz konusuysa onun için dua etmek lazım. Ve eğer e, onu ikna etmek, sözle imka, im, ikna etmek de mümkün olmuyorsa bu konuyu onunla konuşmamak lazım. Yani böyle bir akrabasıyla bir araya gelen bir kardeşimiz e, kesinlikle muanitse, inat ediyorsa ve doğruyu bulmak için bir çabası yoksa kulaklarını gözlerine kapatmışsa onunla başka şeyler konuşsun. Dünyayı konuşsun. Onunla sporla ilgili şeyler konuşsun. Sağlıkla ilgili şeyler konuşsun. Ama bu meseleleri gündeme getirmesin. Yani böyle bir meselenin yakınlar arasında yakınlar arasında düşmanlığa, huzursuzluğa, kopmaya sebep olmasına kesinlikle imkan vermemek lazım. Dua etmek lazım. Rabbim inşallah bütün batıl yolda olan, haktan sapmış olan bütün insanlara hidayet etsin inşallah.